20. Özellik Planın başarıya erişmesi ve yüce liderin komutanlık merkezine ulaşması Perşembe gününün sonunda, Cuma günü, Allah'ın emriyle Resulullah Aleyhisselam devesine bindi. Ebu Bekir radıyallahu anh de arkasından deveye bindi. Resulullah Aleyhisselam, ana tarafından akrabası ve dayıları olan Neccaroğullarına haber gönderdi. Neccaroğulları kılınçlarını kuşanarak geldiler. Bu suretle düzülen peygamberin kafilesi Medine'ye doğru yollandı. Salim bin Avfoğullarının yurduna vardıklarında Cuma namazının vakti girdi. Resulullah Aleyhisselam Ranuna vadisinin ortasındaki Cuma mescidinin yerine indi ve arka arkaya iki hutbe irad ederek Cuma namazını kıldı. Sayıları tam 300 kişiydi. Cuma namazından sonra peygamber aleyhisselam Medine'ye girdi. Ensar evlerinin önünden geçerken devesinin yularına sarılıp ''Ya Resulallah bize buyurunuz, sayısı levazımı ve silahı bol olan düşmanlarınızı tepelemeye gücü yeten ailemize misafir olunuz'' diyorlardı. Resulullah aleyhisselam da ''Deveyi kendi haline bırakınız. Çünkü o memurdur.'' ''Emrolunduğu yere gider, ona yol veriniz.'' diyordu. Böyle bir sevinç halkası içinde yürüyen peygamberin bineği, nihayet bugün Resulullah'ın mescidi saadetinin bulunduğu boş arsanın önüne çöktü. Fakat Peygamber Efendimiz üzerinden inmedi. Sonra oradan kalktı. Birkaç adım gittikten sonra geri dönüp ilk çöktüğü yere tekrar çöktü. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam üzerinden indi. Ebu Eyyub el-Ensari, Resulullah'ın bineğini alarak evine yöneldi. Resulullah aleyhisselam da, ''Kişi ile beraber olmalıdır.'' buyurarak, Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'e misafir oldu. Resulullah aleyhisselam, İslam uğruna babalarını, analarını, varını yoğunu feda eden, kanlarını ve mallarını kendi emri altına koyan ashabının arasında ilerlerken, Ensar'ın kızları da def çalarak şarkı söylüyorlardı. Ayın on dördü Veda Dağı'nın tepesinden üzerimize doğdu. Ne mutlu! Artık Allah'a dua ve niyaz eden bulundukça bize de şükretmek vacip oldu. Ey bize gönderilen aziz peygamber! Sen bize itaat edilmesi vacip bir emirle geldin. Tam on üç sene süren yorucu ve şiddetli bir cihattan sonra, yüzü meleklerinin çepeçevre sardığı, yeryüzünün ilk İslam devleti kuruldu. Bu merhalede atılan ilk adım, bu devletin hareket ve idare merkezi, ordu komutanlık merkezi, ilk terbiye yuvası ve yüce divanı, kadılık olan mescidin yapılmasıydı. Resulullah Aleyhisselam'ın, ''Ey rahmet edenlerin en merhametlisi, sen ezilenlerin Rabbisin, sen Rabbimsin, beni kime havale ediyorsun?'' uzaklarda beni asık suratla karşılayanlara mı, yoksa durumumu eline verdiğin bir düşmana mı kavliyle beraber, o zorlu Taif yolculuğuyla başlayan Mekke döneminin bu üçüncü merhalesi, Muhammed Aleyhisselam'ın ayağına bir diken batmasını bile kabul edemeyen muhacirlerin kahramanları ve ensarın arslanlarının, biz hayatımızın sonuna kadar Muhammed'e cihat üzerine biat edenleriz sözlerinde ifadesini bulan her şeyiyle ona teslim olma haliyle son bulur. Bunları incelediğimiz zaman bu merhalenin tehlikesini, özelliklerini, işaretlerini ve bir damla kan bile akıtmadan bu devleti kuran peygamberin dehasını idrak etmiş oluruz.